493, numaralı konu, Havşe Belhım Yeri'nin Sıfin gününde Hazret Ali'ye savaştan vazgeçmesi için çağrıda bulunması ve Hazret Ali'nin de ona karşılık vermesi, evet, Havşe Belhım Yeri, Sıfin gününde Hazret Ali'ye seslenerek şunları söyledi, Ey Eba Talib'in oğlu, yakamızı bırak, sana bizim ve senin kanların hususunda Allah ile yemin verdiriyoruz, seninle Iraklılar arasından çekilip orayı sana bırakacağız, buna karşılık sen de bizimle Şam arasından çekilip Şam'ı bize bırakacaksın gel bunları kabul et ve böylece de Müslüman kanı akıtılmasın, buna karşılık Hazreti Ali şöyle cevap verdi, bu teklifin kabul edilebilecek gibi değildir ey Ümmü Züleym'in oğlu, Allah'a yemin ederim ki, onun dininde böyle bir müsaade olduğunu bilseydim senin dediğini kabul edebilirdim, hem böylesi benim için çok daha kolay ve rahat olurdu, fakat Allah'a isyan edildiğinde Kur'an'ı bilenler için, savunma yapabilecek ve Allah'ın emri yerini buluncaya kadar cihat edebilecek güçleri olduğu müddetçe onlar ile iyi geçinebilmek amacıyla susmaya izin yoktur.